Bölüm 18 Çocuklar müfettişi arka kapıdan eve soktular. Büyük olasılıkla çoğunlukla bu yolu kullanıyorlardı. Mutfak aydınlık ve ferahtı. Lucy büyük ve beyaz bir önlük bağlamış, hamur açıyordu. Brian Eastley mutfak dolabına yaslanmış, onu bir köpek dikkatiyle süzerken bir eliyle de kalın kumral bıyığını sıvazlıyordu. ''Merhaba baba'' dedi Alexander içtenlikle. ''Yine mi buralarda takılıyorsun?'' ''Burası hoşuma gidiyor.'' diyen Brian gülümseyerek ekledi. ''Bayan Alice Barrow da rahatsız olmuyor.'' ''Doğru, bence sakıncası yok.'' dedi Lucy. ''İyi akşamlar müfettiş Credak.'' ''Mutfağı mı araştırmak istiyorsunuz?'' diye sordu Brian merakla. ''Pek sayılmaz. Bay Cedric Cricenhorpe buralarda mı?'' ''Evet, Cedric hala burada. Onunla mı görüşmek istiyordunuz yoksa?'' ''Evet, onunla konuşacak birkaç bir şey vardı.'' İçeri gidip oradan bir bakayım dedi Brian. Belki de köyün pubına gitmiştir. Mutfak dolabının üstünden indi. Teşekkürler dedi Lucy. Ellerim unlu yoksa ben de gidebilirdim. Ne yapıyorsunuz diye sordu Studer West merakla. Kayısılı tart. Oo çok iyi dedi Studer West. Akşam yemeği hazır mı? Diye sordu Alexander. Hayır. Kötü korkunç acıkmıştım. Erzak dolabında bir parça mürdümlü kek var. Çocuklar aynı anda koşarak dışarı çıkıp kapıyı arkalarından çarptılar. Kurt gibi durup dinlenmeden yiyorlar dedi Lucy. Tebrikler dedi müfettiş Kredak. Neyden dolayı? Yaratıcılığınızdan dolayı. Bu konuda. Hangi konuda? Kredak içinde mektup zarfının bulunduğu albümü çıkardı. Çok ustaca hazırlanmış dedi. Siz neyden bahsediyorsunuz? Bundan sevgili kızım bundan diyen Kredak çantayı açtı. Lucy inanmaz bakışlarla onu süzüyordu. Kredak birden bir tuhaflık olduğunu fark etti. Bu kanıtı siz hazırlayıp çocukların bulması için özellikle de ahırdaki koşum odasına koymadınız mı? Çabuk anlatın bana. Neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum diye yanıtladı Lucy. Bu da ne demek? Siz Brian'ın geri döndüğünü görünce Kredak aceleyle albümü yeniden cebine soktu. Cedric kütüphanede dedi Brian. Hemen oraya gidebilirsiniz. Tekrar mutfak dolabının üstündeki yerine aldı. Müfettiş Kredak ise kütüphaneye gitti. Kısım 2 Cedric Krakenhorpe müfettişi görmekten memnun olmuşa benziyordu. Yine buralarda polis hafiyeliği mi yapıyorsunuz diye sordu muzipçe. Bir ilerleme kaydettiniz mi? Bir parça ilerlediğimizi söyleyebilirim Bay Krakenhorpe. Cesedin kimliğini tespit edebildiniz mi? Henüz tam olarak bulamadık ama buna çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Sizin açınızdan çok iyi. Öğrendiğimiz son bilgiler ışığında birkaç ifadeye daha gerek duyuyorum. Hazır buradayken sizden başlamak istiyorum. Ama bu pek uzun sürmeyecek. Yarın ya da öbür gün ibizaya dönüyorum. Öyleyse tam zamanında geldim. Evet haydi başlayın. Sizden 20 Aralık Cuma günü nerede olduğunuz ve ne yaptığınız konusunda ayrıntılı bilgi rica edecektim. Cedric müfettişe bir an yan gözle baktıktan sonra arkasına yaslandı, esnedi, büyük bir soğukkanlılıkla etrafına bakındı. Hatırlamak için büyük bir çaba harcıyor gibi görünüyordu. Evet, size daha önce de söylediğim gibi ibizadaydım. Asıl canımı sıkan orada hiçbir günün diğerinden farklı olmaması. Sabah resim çalışmaları, öğleden sonraları 3'ten 5'e kadar siesta. Daha sonra da akşam ışığının izin verdiği oranda birkaç resim çiziyorum. ''Akşamda önceki meydan kafede bazen belediye başkanıyla bazen de doktorla bir aparatif alıyorum. Sonra hafif bir akşam yemeği. Akşamları genellikle Scotty'nin barında alt tabakadan arkadaşlarımla geçiririm. Bu kadarı sizin için yeterli mi?'' ''Gerçeği tercih ederdim Bay Krakenorp. Cedric birden dikildi. Bu çok ağır bir itham değil mi müfettiş?'' Öyle mi dersiniz? Bana Ibiza'dan 21 Aralık günü ayrıldığınızı ve aynı gün İngiltere'ye ulaştığınızı söylemiştiniz. Değil mi Bay Ah öyle demiştim. Evet. Emma! Ah merhaba Emma! Emma Krakenhorpe kütüphaneyi kahvaltı odasına bağlayan küçük kapıyı açarak içeri girdi. Cedric ve müfettişi meraklı gözlerle süzdü. Baksana Emma! Buraya Noel için cumartesi günü gelmiştim değil mi? Havaalanından doğruca buraya gelmiştim sanırım. Evet diye yanıtladı Emma şaşırarak. Öğlen yemeği sırasında gelmiştin. Gördünüz mü dedi Cedric müfettişe dönerek. Bizi aptal yerine koymamanız gerektiğini bilmelisiniz Bay Crackenhorst diye yanıtladı Kredak nezaketle. Bildiğiniz gibi bize verilen ifadeleri inceleme olanağına sahibiz. Düşünüyorum da bana pasaportunuzu gösterirseniz. Beklenti içinde sustu. Maalesef o Kahralosu şeyi bulamıyorum diye yanıtladı Cedric. Bu sabah da onu aradım. Hukuk seyahat ajentasına göndermem gerekiyordu. Bulacağınızı sanıyorum Bay Greckenhorpe. Ama çok gerekli de değil. Kayıtlar sizin buraya 19 Aralık akşamı geldiğinizi gösteriyor. Belki şimdi bana o saatle eve vardığınız 21 Aralık günü öğlen saati arasında ne yaptığınızı açıklamak nezaketinde bulunursunuz. Sedrik oldukça sinirlenmiş gibiydi. Modern yaşamın kötü tarafı da bu işte dedi öfkeyle. Beşikten mezara kadar belgeler belgeler... Bürokratik devletin sonucu bu. İstediğiniz yere gidip istediğinizi yapmanız olanaksız. Daima bir hesap soran var. Ayın 20'si sizin için bu kadar ilgilendiriyor Tanrı aşkına? Ayın 20'sinin özelliği ne? Bunun cinayetin işlendiği tarih olabileceğini düşünüyoruz. Elbette yanıt vermeyi reddedebilirsiniz de. Ama cevap vermeyi reddettiğimi söyleyen de kim? Yalnızca biraz zamana ihtiyacım var. Mahkemedeki resmi soruşturmada cinayetin kesin zamanının saptanamadığı söylenmişti. O zamandan bu yana yeni bir şeyler mi bulundu? Kredak yanıt vermedi. Cedric yan gözle Emma'ya bakarak sordu. ''Bitişik odaya geçsek daha iyi olmayacak mı?'' Emma hemen atıldı. ''Sizi yalnız bırakayım.'' Kapının ağzında duraksayıp arkasını döndü. ''Lütfen bu konunun ciddi olduğunu anla Cedric. Eğer cinayet gerçekten ayın 20'sinde işlendiyse...'' Müfettiş Kredak'a o gün ne yaptığını kesin olarak söylemelisin. Yan odaya geçerek kapıyı arkasından kapadı. Sevgili tatlı Emma dedi Sedrik arkasından. Neyse başlayalım. Doğru Ibiza'dan gerçekten ayın 19'unda ayrıldım. Yolculuğuma Paris'te ara verip oradaki eski arkadaşlarımla sanatkarlar sokağında birkaç gün geçirmek istiyordum. Ama işe bakın ki uçakta öylesine çekici bir bayan vardı ki tam bir dişi. Neyse... İşin doğrusu onunla burada uçaktan beraber indik. Birleşik Devletlere gidiyordu ama bir iş ya da başka bir nedenle Londra'da birkaç gün geçirmeye niyetliydi. 19'unda Londra'ya geldik. Eğer ajanlarınız henüz bulamadılarsa, peşinen söyleyeyim, havaalanından doğruca Kingsway Place Oteline indik. Adımı John Brown olarak verdim. Bu tür durumlarda gerçek adınızı vermek sonradan birçok soruna yol açabiliyor. Peki ya 20'sinde? Cedric sıkıntıyla yüzünü kırıştırdı. Bütün sabahı dayanılmaz bir baş ağrısıyla geçirdim. Peki ya öğleden sonra? Saat 3'ten sonra mesela. Düşüneyim biraz. Nasıl diyeyim? Başıboş bir şekilde etrafta dolandım işte. Ulusal galeriye gittim. Bu kabul edilecek bir şey değil mi? Daha sonra da sinemaya. Rowena'nın intikamı. Her zaman kovboy filmlerini severim. Film de olağanüstüydü. Daha sonra da bir barda bir iki kadeh bir şeyler içtim. Ve odamda kısa bir şekerleme yaptım. Saat 10'a doğru da o kızla birlikte son günlerin gözde lokallerinden bir çoğunu dolaştık. Çoğunun adını anımsamıyorum ama sanırım birinin adı Jumping Frog idi. O hepsini biliyordu. Sonuçta zurna sarhoş olmuştum ve gerçeği söylemek gerekirse ertesi sabah çok daha dayanılmaz bir baş ağrısıyla uyandığım dışında başka bir şey anımsamıyorum. Kız arkadaşım uçağını kaçırmamak için sabırsızlanıyordu. Ben isek başımdan aşağı bir kova dolusu su boşaltarak kendime gelmeye çalıştıktan sonra eczaneye gidip dayanılmaz baş ağrımı biraz olsun geçirecek bir ilaç aldım ve hava alanından geliyormuş gibi buraya geldim. Emma'yı heyecanlandırmanın hiç gereği olmadığını düşündüm. Kadınların nasıl olduğunu bilirsiniz. Doğruca eve gelmediğimiz takdirde kırılırlar. Hatta taksinin parasını ödemek için Emma'dan da para almam bile gerekmişti. Metaliksizdim. Bu konuda bizim ihtiyara başvurmak olanaksız. Hiçbir zaman destek çıkmaz. İhtiyar pinti. Neyse müfettiş, şimdi tatmin oldunuz mu? Bu açıklamalarınızı kanıtlayabilir misiniz? Özellikle saat 3 ila 7 arasında yaptıklarınızı. Sanırım pek olası değil dedi Cedric Neşe yle. Ulusal galeri, oradaki görevliler insanların yüzüne hemen hemen hiç bakmıyorlar. Üstelik de kalabalık bir resim sergisi vardı. Sonra sinema. Orası da doluydu. Hayır zannetmiyorum. Emma yeniden odaya girdi. Elinde bir ajanda vardı. Hepimizin ayın 20'sinde ne yaptığımızı bilmek istiyorsunuz değil mi müfettiş? Hmm, evet öyle Miss Krakenhorpe. Ajandama bir göz attım da ayın 20'sinde Breakhamptona Kilise Restorasyon Vakfı'nın toplantısına katılmışım. Toplantı bire çeyrek kala bitti. Daha sonra da aynı komitede görevli olduğumuz Lady Edlington ve Bayan Bartlett ile Cadena Kafeye öğle yemeğine gittik. Öğlen yemeğinden sonra Noel için yiyecek ve armağanları satın almaya çıktım. Greenforts, Leal Swift's, Boots and ve daha başka bir takım dükkanlara da uğradım. Beşe çayerek ara Şemrak pastanesine uğrayarak çay içtim ve trenle gelecek olan Brian'i karşılamaya istasyona gittim. Saat 6 sularında tekrar evdeydim. Döndüğümde babamın canı çok sıkkındı. Onun için yemek hazırlayıp bırakmıştım ama öğleden sonra gelip çay servisi yapmam gereken Bayan Hart gelmemiş, bu da onu kızdırmıştı. O kadar öfkelenmişti ki kendini odasına kapatmıştı. Hatta oraya girip onunla konuşmama bile fırsat vermedi. Aslında öğleden sonraları dışarı çıkmamdan hiç hoşlanmıyor ama ben de bazen bunu özellikle yapıyorum. Bu çok akıllıca bir davranış Miss Krakenorp. Teşekkürler. Neredeyse ona 1.70 boyunda bir kadın olarak o gün öğleden sonra ne yaptıklarının önem taşımadığını söyleyecekti. Ancak bunu yapmayarak sordu. Bildiğim kadarıyla diğer iki abiniz daha sonra geldiler öyle değil mi? Alfred cumartesi akşamı geldi. Cuma öğleden sonra telefonla aradığını ancak dışarıda olduğum için ulaşamadığını söyledi. Babamsa öfkeli olduğu zaman asla telefona bakmaz. Abim Harold ise tam Noel akşamı geldi. Teşekkürler Miss Krakenhorpe. Belki bunu sormam doğru değil müfettiş ama Emma aklındakini sormaktan çekiniyordu. Ne gibi yeni olaylar sizi bu tür bir araştırma yapmaya yöneltti? Kredak cebindeki albümü çıkardı. Parmaklarının ucuyla zarfa aldı. Lütfen ellemeyin. Bu zarf size tanıdık geliyor mu? Ama Emma müfettişi şaşkın bakışlarla süzdü. Bu benim el yazım. Bu benim Martin'e yazdığım mektup. Ben de öyle düşünmüştüm. ''Peki ama onu nereden buldunuz?'' ''O mu? Onu buldunuz mu yoksa?'' ''Olabilir, bulmuş olabiliriz. Bu boş zarf burada bulundu.'' ''Evde mi?'' ''Bu arazide.'' ''Öyleyse o buraya geldi.'' ''O yani sizce Martin burada mıydı? Yoksa lahitteki o muydu?'' ''Öyleye benziyor.'' dedi müfettiş Kredak nezaketle Şehre döndüğünde bu düşüncesi daha da güçlendi. Armand Deason'dan gelen bir mesaj onu bekliyordu. Ena Stravinska'nın bir arkadaşı ondan bir posta kartı almış. Dünya seyahati övgüsü sanırım doğru. Jamaica'ya varmış ve çok eğleniyormuş. Sizin de işinizle muhteşemmiş. Kredak bu mesajı karıştırarak çöp kutusuna attı. Kısım 3 Haydi dostum hak ver. Alexander yatağına oturmuş düşünceli bir halde elindeki çikolata oğulta kemiriyordu. Bugün gerçekten olağanüstü bir gündü. Gerçek bir delil bulmayı başardık. Övünç dolu bir sesle ekledi. Aslında tatilin tamamı muhteşemdi. Böyle bir şeyi ikinci kez yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Umarım böyle bir şeyi ikinci kez yaşamam dedi Alexander'ın valizini toplamak için eğilmiş olan Lucy. Tüm bu uzaya ilişkin bilim kurgu romanlarını götürecek misin? En üstteki iki tanesini hayır onları okudum. Ama futbol topumu, futbol ayakkabılarımı ve lastik çizmelerimi özel olarak yanıma almak istiyorum. Sizin gibi erkek çocukların yolculuk etmesi ne kadar zor. Ziyanı yok. Bizi karşılamaya Rolls Royce gelecek. Çok mükemmel bir Rolls arabaları var. Ayrıca bir tane de yepyeni Mercedes Benz. Çok zengin olmalılar. Para içinde yüzüyorlar. Çok iyi insanlar. Ama yine de burada kalmayı tercih ederdim. Başka bir ceset daha bulunabilir. Umarım öyle bir şey olmaz. Neyse kitaplarda genellikle öyle olur da. Bir şey duyan ya da gören biri ortaya çıkınca genellikle o da susturulur. Hatta bu sen bile olabilirsin diye ekledi ikinci bir gofreti daha mideye indirirken. Ya öyle mi? Teşekkürler almayayım. Ben de böyle bir şeyin olmayacağını umarım diye belirtti Alexander gülümseyerek. Sizi çok seviyorum. Studert da öyle. Dünyanın en iyi aşçısı olduğunuzu söyleyebilirim. Yaptığınız yemekler tek kelimeyle enfes. Bunun dışında da çok akıllı ve zeki bir kadınsınız. Bu sözcükler içten bir övgünün ifadesiydi. Lucy de bunu aynı şekilde algılayarak gülümsedi. Çok teşekkür ederim ama yine de sırf senin hoşnut olman için cinayete kurban gitmeye hiç niyetim yok. Anlıyorum ama yine de ne olur dikkatli olun diye yeniledi Alexander. Kısa bir ara verip biraz daha gofret didikten sonra kayıtsız bir ifadeyle sordu. ''Babam arada sırada geldiği zaman onunla ilgilenirsiniz değil mi?'' ''Evet, tabii.'' dedi Lucy biraz şaşırarak. ''Babamın sorunu.'' diye açıkladı Alexander. Londra'daki yaşama ayak uyduramıyor. Daima yanlış kadınlarla karşılaşıyor. Endişeyle başını salladı. ''Onu çok seviyorum.'' diye ekledi. Ama onun kendisiyle ilgilenecek birine ihtiyacı var. Başkalarının etkisinde kalıyor ve yanlış insanlarla dostluk kuruyor. Annemin bu kadar erken ölmüş olması da çok kötü.'' Brian'ın gerçek bir yuvaya gereksinimi ihtiyacı var Lucy anlamlı bakışlarla süzerek bir çikolatalı gofret daha aldı Hayır üç tane yeterli Alexander diye uyardı Lucy hastalanacaksın Sanmam bir defasında tam altı taneyi arka arkaya yedin ve bir şey olmadı Midem o kadar da hassas değil Kısa bir süre sustuktan sonra birden ekledi Brian sizden hoşlanıyor biliyorsunuz değil mi? Bu hoş bir şey ''Birçok açıdan eşeğin tekidir.'' dedi Brian'ın oğlu. ''Ama çok iyi bir savaş pilotuydu. İnanılmayacak kadar cesurdur. Hatta çok da iyi niyetlidir.'' Sustu. Gözleri yer döşemesine dikip düşünceli bir halde mırıldandı. ''Biliyor musunuz? Bence gerçekten onun yeniden evlenmesi çok iyi olacak. Aklı başında iyi bir kadınla. Ben kendi adıma anneye karşı değilim. Özellikle de doğru dürüst birisi olduktan sonra.'' Lucy panik içinde Alexander'ın sözün nereye gitmek istediğinin farkına vardı. Bütün bu üvey anne safsataları diye ekledi Alexander bakışlarını yerden kaldırmadan. Gerçekte günümüz için tamamen anlamsız. Studert ve ben ayrılık veya bunun gibi nedenlerle üvey anneleriyle yaşayan bir sürü çocuk tanıyoruz. Hepsi çok iyi anlaşıyorlar. Tabii konu üvey annemin kişiliğine de bağlı. Aslında bir spor turnuvasında ya da seni gezmeye çıkarmaya geldiklerinde biraz tuhaf oluyor ama... İki çift ebeveynin olmasını kastediyorum. Diğer yandan paraya ihtiyaç duyduğunda da bu durum çok yararlı olabiliyor. Sustu ve modern yaşamı sorunları üzerine kısaca düşündü. En iyisi insanın bir yuvası ve kendi anne babasının olması ama annem öldüğüne göre ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Önemli olan aklı başında bir kadın diye yineledi Alexander üçüncü kez. Lucid uygulanmıştı. ''Senin çok akıllı bir çocuk olduğunu düşünüyorum Alexander'' dedi. ''Baban için iyi bir kadın bulmaya çalışmalıyız.'' ''Doğru'' dedi Alexander ama yorum yapmadı. Sonra umursamaz bir tavırla ekledi. ''Sanırım bunu ilk ben dile getirdim. Brian sizden çok hoşlanıyor. Bunu kendisi de söyledi ve...'' ''Öyle mi?'' diye düşündü Lucy. ''Burada ne çok çöpçatan var. Önce Miss Marple, şimdi de Alexander.'' Ve aklına birden herhangi bir nedenden domuz ağlıları geldi.'' Ayağa kalktı. İyi geceler Alexander. Yarın sabah yalnızca temizlik malzemelerine ve pijamanı valize koyman yeterli. İyi geceler. İyi geceler diyen Alexander yatağın içine kayarak yorganı örttü. Başını yastığa koydu ve gözlerini kapadı. Bu haliyle uyuyan bir meleği andırıyordu. Bir an sonra gerçekten uyudu da. Bölüm 19 bunun eksiksiz bir ifade olduğu söylenemez dedi çavuş Vedrol her zamanki karamsarlığıyla. Credak, Harold Krakenhorpe'un 20 Aralık günüyle ilgili kanıtlarını gözden geçiriyordu. Saat buçuk dolaylarında Sadbis müzayede salonunda görülmüş ancak hemen ardından oradan ayrılmıştı. Russell's pastanesinde resminden onu tanıyan çıkmamıştı. Ancak pastane çay saatlerinde çok kalabalık oluyordu ve Harold da oranın müdavimlerinden olmadığı için bu şaşılacak bir durum değildi. Uşak akşam yediye çeyrek kala akşam yemeği için giyinmek üzere garden Gardens'a döndüğünü söylüyordu. Aslında yemek yedi buçukta başlıyordu ve Uşak by horpun geç kaldığı için çok sinirli olduğunu da anımsıyordu. Uşak akşam onun eve döndüğünü duymamıştı ancak aradan çok uzun süre geçmiş olduğu için bunu unutmuş da olabilirdi. Zaten çoğu zaman Bay Krakenhorp'un eve dönüşünü duymazdı. Karısı da Harold da eve mümkün olduğunca da erken dönmeyi eğliyorlardı. Arka sokakta garaj arabalar için kiralanan özel bir yerde ve giren çıkana dikkat eden ya da o akşamı anımsamak için bir nedeni olan biri yoktu. "Her şey olumsuz," dedi Credak içini çekerek. Harold Krakenhorp Caterers Hall'daki akşam yemeğine katılmış ama konuşmalar bitmeden oldukça önce oradan ayrılmış. Peki istasyonlar ne oldu? Oralardan bir bilgi alabildik mi? Brakehampton'da ve Paddington'da herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştı. Olayın üzerinden tam 4 hafta geçmişti ve herhangi bir şeyin anımsanması oldukça uzak bir ihtimaldi. Credak yeniden içini çekerek Cedric hakkındaki raporu okudu. Ondan da bir sonuç çıkmamıştı. Fakat bir taksi şoförü o gün öğleden sonra ona benzeyen bir serkeşi Paddington'a götürdüğünü anımsıyordu. Pis pantolonlu ve dağınık saçlı biriydi. İngiltere'ye son gelişinden bu yana taksi ücretlerinin artmış olmasını kızmış küfrediyordu demişti. Günü kesin olarak anımsamamasının nedeni ise o gün üzerine para yatırdığı Cravler adlı bir atın saat 14.30'da koşuyu kazanmış olmasıydı. Adamı indirdikten sonra arabasındaki radyodan sonuçları dinlemiş ve doğruca evine kutlamaya gitmişti. Tanrı'ya şükür at yarışları var diyen Credak raporu yan tarafa bıraktı. Bu da ile ilgili rapor dedi çavuş Vedral. Adamın ses tonundaki bir şey Kredak'ın merakla başını kaldırmasına neden oldu. Vedral en iyi lokmayı sona saklamış insanların mutluluğu içinde görünüyordu. Araştırma genel anlamda tatmin edici bir sonuca ulaşmamıştı. Alfred evinde yalnız yaşıyordu ve giriş çıkış saatleri hiç belli değildi. Komşular da pek meraklı tipler değildi. Zaten çoğu da çalışan insanlar olduklarından bütün günü evden uzakta geçiriyorlardı. Raporun sonuna doğru Wedderall parmağıyla son paragrafı işaret etti. Tır kamyonlarında yapılan hırsızlıkları incelemekle görevlendirilen çavuş Leakey, Weddington-Breakhampton karayolu üzerindeki Lord of Bricks kamyon parkında bazı kamyon şoförlerini gözetlemekle görevlendirilmişti. Hemen yanındaki masada Dick Rogers çetesinden olduğu bilinen Chick Evans dikkatini çekmişti. Onun yanı başında da Leakey'nin Dick Rogers davasından göz aşinası olduğu Alfred Krakenhorpe oturuyordu. Bu iki adamın birlikte olmaları polis memurunun dikkatini çekmişti. Olay 20 Aralık günü akşamı 21.30 sularında meydana gelmişti. Alfred birkaç dakika sonra Brakehampton'ın yönüne giden bir otobüse binmişti. Brakehampton istasyonundaki bilet toplayıcısı William Baker, o akşam 23.55'teki Paddington treninin kalkmasından hemen önce Miss Crackenhorpe'un kardeşlerinden birine benzeyen bir centilmene bilet kestiğini anımsıyordu. O günü çok iyi anımsıyordu çünkü aynı gün öğleden sonra yaşlı, kuruntulu bir kadının trende öldürülen birini gördüğü iddiasıyla uğraşmak zorunda kalmıştı. Alfred mı? diyen Kredak raporu masanın üstüne bıraktı. Alfred, bu bana tuhaf görünüyor. Bu sefer Tonga'ya bastı diye Wedroll fikrini belirtti. Kredak başıyla onayladı. Evet, Alfred 16.33 treniyle Brakehampton'a gidip cinayeti işlemiş olabilirdi. Daha sonra otobüsle Lodov Briggs'e dönmüş olmalıydı. Böylece orada 21.30'a kadar oyalandıktan sonra Rutherford Hol’a dönüp cesedi demir yolunun yamacından alarak lahte yerleştirmek ve tekrar 23.55 treniyle Londra'ya dönmek için Brakehampton istasyonuna gitmek için fazlasıyla zamanı kalıyordu. Hatta Dicky Rogers'ın çetesinden biri ona cesedi lahte taşımakta yardım etmiş bile olabilirdi. Ama Gretaq bu konuda kuşkuluydu. Adamların hiçbiri sağlam ayakkabı değildi ama katil olamazlardı. Alfred mı? diye yeniledi düşünceli bir şekilde. Kısım 2 Krakenhorpe ailesi Rutherford Hall'da toplanmıştı. Harold ve Alfred Londra'dan gelmişlerdi. Laf lafı açmış ve tartışmalar kızışmış, ortam iyice gerilmişti. Lucy hazırladığı bir sürahi buzlu kokteyli kütüphaneye götürürken koridora dek taşan öfkeli sesleri duydu. Tüm suçlamalar doğrudan Emma'ya yönelikti. Hepsi tamamen senin suçun Emma diye vas bas bağırdı Harold öfkeyle. Nasıl bu kadar dar görüşlü ve aptal olabildiğini kafam almıyor. Eğer o mektubu Scotland Yard'a götürmemiş olsaydın başımıza bu dertler açılmayacaktı. Alfred'ın yüksek sesi duyuldu. Aklını kaçırmış olmalısın. Emma'ya yüklenmeyin diye söze karıştı Cedric. Olan oldu. Bir de şöyle düşünsenize. Eğer polis cesedin kayıp Martin'e ait olduğunu kanıtlayacak olursa bizim de böyle birinin varlığından hiç söz etmememiz daha fazla şüphe çekmez miydi? Senin için hava hoş tabi Cedric diye yanıtladı Harold öfkeyle. Olayın meydana geldiği gün, yani ayın 20'sinde yurt dışındaydım nasıl olsa. Ama benim ve Alfred'ın açısından durum gerçekten çok kötü. Neyse ki ben o günü öğleden sonra nerede olduğum ve ne yaptığımı tam olarak hanımsayabiliyorum. Bunu tahmin edebiliyorum dedi Alfred. Eğer bir cinayet işlemeye karar versen Harold hiç kuşkusuz kendini temize çıkaracak kanıtları da dikkatlice ayarlamış olurdun. Bundan eminim. Harold soğuk bir ses tonuyla yanıtladı. Bu konuda senin pek fazla şansın olmazdı. Kim bilir dedi Alfred gülümseyerek. Bence polise sağlam olmadığı incelemeler sonucu ortaya çıkabilecek sağlam görünen bir kanıt sunmaktan berbat bir şey olamaz. Bu tür şeyleri ortaya çıkarabilecek kadar akıllı olduklarından emin olabilirsin. Kadını benim öldürdüğümüm ima ediyorsun. Yeter artık kesin bu konuşmaları diye bağırdı Emma dayanamayarak. Tabii ki kadını hiçbiriniz öldürmediniz. Sizler katil olamazsınız. Bu arada bilginiz olsun ayın 20'sinde Londra dışında değildim. Polis bunu da ortaya çıkarmış. Şu an için hepimiz aynı derecede şüphe altındayız. Eğer Emma böyle yapmamış olsaydı, yine başlama Harold diye bağırdı Emma. O sırada ihtiyar bay Krakenhorpe ile kapandıkları çalışma odasından çıkan Doktor Kemper yanlarına geldi. Gözleri doğrudan Lucy'nin elindeki kokteyl sürahisine takıldı. Bu nedir? Bir kutlama mı var? Daha çok durgun suda balık avlanıyor. Hepsi silahlarını takınıp gürültü koparmaya gelmişler. Karşılıklı suçlamalar mı? Çoğunlukla Emma'ya yönelik. Doktor Kemper kaşlarını kaldırdı. Gerçekten mi? Lucy'nin elindeki sürayı alarak kütüphanenin kapısını açıp içeri girdi. ''Ah Doktor Kemper, sizinle de konuşacak bir şeyler vardı.'' diye öfkeyle bağırdı Harold. ''Özel aile meselelerine karışma hakkını size kimin verdiğini ve kız kardeşimi Scotland Yardır'da gitmeye ikna etmenizde nasıl bir art niyet olduğunu bilmek isterdim açıkçası.'' Doktor Kimper soğuk bir sesle yanıtladı. Miss Krakenhorpe fikrimi sordu. Ben de söyledim. Benim görüşüme göre en doğrusunu yaptı. Öyle mi dersiniz? Kızım, bu ihtiyar Bay Krakenhorpe'un alışıldık seslenmesiydi. Ses tam Lucy'nin arkasındaki çalışma odasının kapısından geliyordu. Lucy ister istemez arkasına döndü. Evet Bay Krakenhorpe, bu akşam bize ne pişirdiniz? Körili tovuk istiyorum. Körülü tavuk pişirmekte ustasınız. Son körülü tavuk yediğimizden bu yana asırlar geçmiş gibi. Çocuklar körüden pek hoşlanmıyorlar da. Çocuklar çocuklar bana ne çocuklardan. Bu evde tek önemi olan benim. Ayrıca neyse ki o çocuklar da gitti. Bu benim için bir kurtuluş. Sıcak iyi pişirilmiş körülü tavuk istiyorum. Hepsi bu. Duyuyor musunuz? Peki Bay Krakenorp pişiririm. İşte böyle. Siz çok iyi kızsınız Lucy. Bana değer veriyorsun. Ben de size. Lucy mutfağa döndü. Yapmayı düşündüğü tavuk kızartmasının malzemelerini toparlayarak körili tavuk pişirmek için hazırlıklara başladı. O sırada dış kapının kapandığını duydu ve pencereden öfke içinde evden çıkıp arabasına doğru ilerleyen Doktor Kimper'ı gördü. Lucy içini çekti. Çocukları özlüyordu. Aslına bakılırsa Brian'ı da özlemiyor değildi. Neyse diye düşünerek mantarları temizlemeye başladı. Hiç değilse aile için iyi bir akşam yemeği pişirecekti. Vahşi hayvanları beslemek için. Kısım 3 Doktor Kimper arabasını garaja bıraktıktan sonra yorgunluktan bitkin bir halde evine dönüp de kapısını sessizce kilitleyebildiğinde saat neredeyse sabahın üçüydü. Neyse, Bayan Josh Simpkins'in sekiz kişilik ailesine sağlıklı ikizler eklenmişti. Ne var ki Bay Simpkins'in onları doğumuna pek sevinmişe benzemiyordu. ''İkizler'' demişti sıkıntıyla. ''Onların bana ne yararı var?'' Dördüz olsalardı neyse. Hiç değil de bir işe yarardı. Öyle bir durumda aileye armanlar yağıyor. Basında muhabirler geliyor. Gazetelerde resimleriniz çıkıyor ve Sayın Majeste bile tebrik telgrafı çekiyor. Ama ikiz ne ki? Doyurulması gereken iki boğazda Ailemde hiç ikiz yok. Karımın ailesinde de öyle. Bu gerçekten haksızlık. Doktor Kimper yukarı kattaki yatak odasına çıktı. Soyunurken giysilerini sağa sola fırlattı. Saatine bir göz attı. Üçü beş geçiyordu. İkizlerin dünyaya gelişleri sırasında hiç beklenmedik komplikasyonlar ortaya çıkmış. Neyse ki sonunda her şey yolunda gitmişti. Esnedi. Çok yorgundu. Bitkin denecek kadar yorgundu ve artık yatağa girebildiği için seviniyordu. O sırada telefon çaldı. Doktor Kimper içinden küfrederek Ayize'yi kaldırdı. Doktor Kimper, kim arıyor? Rutherford Holdan Lucy Alice Barov. Hemen buraya gelseniz iyi olacak. Herkes birden hastalandı. Hastalandı mı? Nasıl? Belirtiler ne? Ne gibi şikayetleri var? Lucy hastalık belirtilerini açıkladı. Hemen oraya geliyorum. Bu arada yapılması gerekenlere ilişkin kısa talimatlar verdi. Daha sonra yeniden giyinerek acil müdahale çantasına birkaç ekstra malzeme daha koyduktan sonra telaşlı adımlarla arabasına doğru ilerledi. Kısım 4 3 saat kadar sonra yorgunluktan bitap düşmüş olan Lucy ve doktor mutfak masasının başında oturmuş koyu kahvelerini yudumluyorlardı. Oh, Doktor Kimper son yudum kahveyi de içtikten sonra fincanı gürültüyle masanın üzerine bıraktı. Buna ihtiyacım vardı. Evet, Bayan Alisparov artık konuya gelebiliriz. Lucy ona dikkatle baktı. Yorgunluktan yüz çizgileri iyice derinleşmişti. Bu haliyle 44'ten çok daha yaşlı görünüyordu. Şakaklarındaki saçlar iyice ağarmış, gözlerinin altında halkalar belirmişti. Bir doktor olarak anlayabildiğim kadarıyla şimdilik hepsi tehlikeye atlattılar. ''Peki ama bu nasıl oldu?'' ''Asıl bilmek istediğim bu. Akşam yemeğini kim pişirdi?'' ''Ben pişirdim.'' ''Peki neler yendi? Ayrıntılı olarak anlatın lütfen.'' ''Midye çorbası, körülü tavuk ve pilav, irmikli puding, tavuk ciğeri ve domuz pastırmalı kanepeler.'' ''Domuz pastırmalı kanepeler mi?'' diye sordu doktor Kim hiç beklenmedik şekilde. Lucy gülümsedi. Yorgun olduğu anlaşılıyordu. ''Evet, domuz pastırmalı kanepeler.'' Güzel. Şimdi teker teker üzerlerinden geçelim. Mantar çorbası. Sanırım konserveydi. Hayır ben yaptım. Siz mi yaptınız? Neyle? Yarım kilo kadar mantar, tavuk suyu, süt, bir parça tereyağı ve un. Ayrıca biraz limon suyu. Aha. O zaman herkes bunun mantardan olduğunu söyleyecek. Mantardan olması olanaksız. Ben de bir kase dolusu çorba içtim ve sapasağlam ayaktayım. Doğru. Size bir şey olmadı. Bunun farkındayım. Lucy'nin yanakları kızardı. İma etmek istediğiniz, hiçbir şey ima etmek istemiyorum. Siz çok zeki bir kızsınız. Eğer demek istediğinizi ima etmemi gerektirecek gibi bir durum olsa, siz de çoktan yukarıda inleyerek yatıyor olurdunuz. Siz tüm şüphelerin dışındasınız. Hakkınızda inceleme yaptım. Çok iyi referanslarınız var. Böyle bir şey niçin gerek gördünüz Tanrı aşkına? Doktor Kimper'ın dudakları sıkıntıdan ince bir çizgi halini aldı. Bu eve girip çıkan, özellikle de kalan insanlar hakkında ayrıntılı bilgim olması gerektiği için siz bu yaptığınız işle hayatını kazanan namuslu genç bir kadınsınız. Ayrıca buraya gelmeden önce Krakenhorpe ailesiyle de hiçbir ilginiz olmadığı kesin. Cedric, Harold ya da Alfred'in kız arkadaşı olmadığınız da kesin. Dolayısıyla hiçbirine kirli amaçlarında yardımcı olmuş olamazsınız. Gerçekten de böyle bir düşünceniz, düşündüğüm çok şey var dedi Quimper. Ama çok dikkatli olmam gerekiyor. Doktor olmanın en kötü yanı da bu. Neyse devam edelim. Köreli tovuk. Ondan da yediniz mi? Hayır. Köreli pişirdiğimiz zaman kokusu insanı öyle doyuruyor ki daha sonra yemek içinizden gelmiyor. Ama bir lokma tattım. Yalnızca biraz çorba ve irmikli puding yedim. İrmikli pudingi neyle servis yaptınız? Normal cam kaselerde. Peki öyleyse bunların ne kadar yıkanıp temizlendi? Eğer bulaşığı soruyorsanız her şeyi yıkayıp yerlerine kaldırdım. Doktor Kimper içini çekti. Bazen titizlikte zararlı olabiliyor dedi. Evet bu durumda öyle olduğunu ben de anlıyorum. Ama korkarım bunu değiştirmek olanaksız. Peki artan ne var? Biraz köreli tavuk arttı. Erzak dolabındaki bir kasede. Onu bu sabah yapacağım baharatlı hinç çorbasına katmayı düşünüyordum. Biraz mantar çorbası da var. İrmikli puding ve kanepeler bitti. Köreli tavuk çorbayı alayım. Peki ya turşu? Yemekle birlikte turşu da yendi mi? Evet, seramik kavanozlardan birinde vardı. Ondan da biraz örnek alayım. Ayağa kalktı. Yukarı çıkıp onlara tekrar bakmak istiyorum. Ondan sonra birkaç saat onların başında durabilir misiniz? Hepsinin rahatsızlıklarının seyrini izlemelisiniz. Saat 8'e doğru gerekli talimatlarla birlikte bir hemşire yollayabilirim. Bana doğruyu söyler misiniz doktor? Bunun bir besin zehirlenmesi ya da zehirlenme olabileceğini mi düşünüyordunuz? Size daha önce de bahsettim. Her şey olabilir. Doktorlar birçok şeyden kuşkulanabilirler. Ama bir açıklama yapmadan önce emin olmaları gerekir. Eğer bu yemek örneklerinden olumlu bir sonuç alırsak gerekli önlemleri alabilirim. Yoksa... Yoksa ne? Diye yeniledi Lucy. Doktor Kimper elini genç kızın omzuna koydu. İki kişiye özellikle de dikkat etmenizi istiyorum dedi. Emma'ya iyi bakın. Emma'ya bir şey olmasından çok endişeleniyorum. Sesinde dikkatten kaçması olanaksız bir duygusallık vardı. ''Daha yaşamaya başlamadı bile'' diye açıkladı. ''Biliyorsunuz Emma gibi insanlar bu dünyanın tadı tuzudur.'' ''Emma, evet. Emma benim için çok önemli. Ona bunu asla söylemedim ama yakında söyleyeceğim. Emma'ya özen gösterin lütfen.'' ''Bana güvenebilirsiniz.'' dedi Lucy. ''Bir de yaşlı adama göz kulak olun.'' Onun en çok hoşlandığım hastam olduğunu söyleyemem ama hastamın geçinemediği oğulları, her üçü de olabilir, istediği için bu dünyaya veda edip onların yollarından çekilmesine ve paraya konmalarına fırsat tanımak istemem. Gözlerinde inanılmaz muzip bir bakış belirdi. Bu arada gereğinden fazla konuştum dedi. Gözünüzü dört açın, iyi bir kız olun ve ağzınıza sıkı tutun. Bildiklerinizi kendinize saklayın. Kısım 5 Müfettiş Bacon şaşırmışa benziyordu. ''Arsenik mi?'' diye sordu. ''Evet, körülü tavuğa karıştırılmış. Kalan burada. Adamlarınız gerekli incelemeleri yapabilirler. Ben yalnızca çok az bir parçayı üstün körü tahlil ettim. Sonuç kuşku götürmeyecek kadar keskindi. O zaman karşımızda zehir kullanan biri var. Öyle görünüyor.'' dedi doktor Kemper donuk bir ifadeyle. ''Ve bundan hepsi etkilenmiş diyorsunuz.'' ''Bayan Alice Barrow dışında.'' ''Evet, Bayan Alice Barrow dışında.'' Bu sizde biraz şüphe uyandırmıyor mu? Bunun için nasıl bir nedeni olabilir ki? Ruh hastası olabilir dedi Bacon. Bu tür hastalar tamamen normal görünürler. Sonra bazen birden kafalarındaki bir tahta yerinden oynar ve... Bayan Alice Barrow'un hiçbir ruhsal rahatsızlığı olmadığından eminim. Bunu bir doktor olarak söylüyorum. Bayan Alice Barrow da en az sizin ya da benim kadar sağlıklı bir ruh yapısına sahip. Eğer aileyi köreli tavuğa arsenik katarak zehirlemek istemiş olsa bunun için geçerli bir nedeni olması gerekirdi. Ayrıca o çok zeki bir kadın. Eğer böyle bir şey yapsa tek ayakta kalan olmamaya özen gösterirdi. Her akıllı, zehri kullanan katil gibi kendi yemeğine de küçük bir miktar arsenik katar ve rahatsızlık belirtilerini abartırdı. Bu durumda da bir şey fark etmeniz olanaksız olurdu. Diğerlerinden daha az yemiş olduğunu mu? Büyük olasılıkla hayır. Zehrin kişiler üzerindeki tepkisi çok farklı olabilir. Belirli bir doz bazılarını diğerlerinden çok daha fazla etkileyebiliyor. Ve birden istemeden ekledi. Tabi verilen dozun tam olarak miktarını saptanması ancak hastanın ölümüyle mümkün. Öyleyse üzerinde düşünmemiz gereken, müfettiş Bacon düşüncesini tam olarak şekillendirmek amacıyla konuşmasına kısa bir ara verdi. Öyleyse aileden birinin hastalık belirtilerini bilhassa abartıyor olması mümkün. Yani şüpheyi üzerinden uzaklaştırmak için diğerleri gibi kıvranıyor diyebiliriz. Bu olabilir değil mi? Bunu ben de düşündüm. Size gelmenin nedeni de bu. Artık konu sizin ellerinizde. Rutherford Hola güvenilir bir hemşire yolladım. Ama onun da her an her yerde olması olanaksız. Aralarından hiçbirinin yaşamı tehlikeye düşürecek kadar yüksek dozda zehir almış olduğunu düşünmüyorum. Yani sizce bu zehri kullanan katil bir hata mı yaptı? ''Hayır, bana kalırsa körülü tavuğa özellikle besin zehirlenmesi izlenimi uyandıracak kadar arsenik koydu. Böyle bir durumda herkes mantardan zehirlendiklerini düşünecekti. İnsanlar, bilirsiniz zehirlenmelerin çoğunlukla mantardan kaynaklandığını kabullenmek eğilimindirdirler. Ve sonra aniden bir hastanın durumu ağırlaşır ve ölür. ''İkinci bir doz verildiği için mi?'' Doktor ile onayladı. ''Hemen size gelmemin ve Rutherford bir hemşire yollamamın nedeni de bu.'' Hemşirenizin arsenik hakkında bir bilgisi var mı? Elbette. Benim dışında Bayan Alice Barrow da konuyu biliyor. Size ne yapmanız gerektiğini söylemek istemem ama yerinizde olsam hemen oraya gider ve hepsine bir arsenik zehirlenmesi durumuyla karşı karşıya olduklarını açıklardım. Bu potansiyel katilimizi korku ve dehşete düşürüp planını uygulamaktan vazgeçmesini sağlayabilir. Sanırım plan besin zehirlenmesi görüntüsü vermek üzere kurulmuş. Müfettişin masasının üzerindeki telefon çaldı. Bacon, Ayze'yi kaldırıp kısa bir süre söylenenleri dinledikten sonra yanıtladı. ''Tamam, anlatın.'' Kemper'e dönerek açıkladı. ''Telefondaki sizin hemşireniz.'' ''Evet, alo.'' ''Duyuyorum.'' ''Nasıl?'' ''Hastanın durumu yeniden ağırlaştı mı?'' E, ''Evet, Doktor Kimper yanımda.'' ''Eğer onunla konuşmak isterseniz.'' Ayze'yi doktora uzattı. ''Buyurun, ben Kimper. ''Anlıyorum.'' ''Evet, haklısınız.'' ''Evet, aynı şekilde devam edin, hemen geliyoruz.'' Ayize'yi yerine koyarak Bacon'a döndü. Kimden söz ediliyordu? ''Alfred'' dedi doktor. ''Ölmüş.''